Söyleyeyim. Aldırma Afkan'ın taşlı yoluna Ağlama Sümeyem, İslam gelecek Aldırma Afgan'ın taşlı yoluna Ağlama Sümeyem, İslam gelecek Bir kale gibi dimdik başına Örtüver örtünü ört dalgalansın bir kale gibi dimdik başına örtüver örtünü ört dalgalansın Abede natolar istemese de Allah'ın va divar üzülme azram Abede natolar istemese de Allah'ın vadi var, üzülme Azra'm Mutlaka nurunu tamamlanacak Yarınlarda İslam sizin olacak Mutlaka nurunu tamamlanacak Yarınlarda İslam sizin olacak Aldırma tağutun kara zulmüne Ağlama Bilal'im İslam gelecek Aldırma tağutun kara zulmüne Ağlama Bilal'im İslam gelecek Yarınlarda güneş size doğacak Ağlama bilelim İslam gelecek Yarınlarda güneş size doğacak Alama Bilal'im İslam gelecek. Kafirler, mürtetler istemese de Allah'ın vaadi var, üzülme Aysun. Kafirler, tavutlar istemese de Allah'ın vaadi var, üzülme Aysun. Mutlaka nurunu tamamlanacak. Yarınlarda size İslam gelecek, mutlaka nurun tamamlanacak, yarınlarda İslam sizin olacak. İnşallah yarınlarda İslam sizin olacak. Allahu Ekber. Teşekkürler.